Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığı ile Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı?